Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamd olsun. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. <gülüyor> Resulullah Efendimiz'in, ehl ve Eshab'ın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Müzellik'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdülsün efendim. Ve lezzelâf Efendim, Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, <gülüyor> birbirimizi sevmek Allah için nasıl oluyor hocamız? Bize açıklar mı? Seviniriz demiş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Ve salatu ve salamu aleyke ya seyyid el evveline vel ahirin ve ila cem'il enbiyayı vel murselin ve ila cem'il evliyayı Ve ya Rabbil alemin. Allah için birbirimizi sevmek nasıl olur? Kul Rabbini sevdiğinde, Rabbinin sevgisi gönlüne dolduğunda, İman ettiğinde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi iman bir kalbe indiğinde, iman bir nurdur, Allah onu kalbe indirir. Ne zaman kul bunu hak edince, buna layık olunca kul eğer çabasını, gayretini sarf eder, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışır, Allah'ın sevdiği gibi Emrettiği gibi yapmaya çalışırsa bu hak eder? Hak edince Allah iman nurunu kalbe indirir. Resul Efendimiz öyle buyurdu. Bunun arameti okur, Allah'ı sever, Allah için sever. Allah'ı seven Allah için sever. Allah için Allah'ı seveni sever, Allah'ın sevdiklerini sever. Aynı şekilde. Allah'ın sevdiği amelleri sever, işi yapmayı sever, onun sevgisini kazanmayı sever. Bu tamamen imandan kaynaklanır. Allah'ı sevmekten, şiddetli bir şekilde Allah'ı sevmekten, yani Allah'a aşık olmaktan kaynaklanır. Allah'ı ne kadar seviyorsa o kadar Allah için sevebilir. Birini seviyorsak onun için yakınlarını severiz, sevdiklerini severiz. Ama sevmiyorsak, böyle bir şey olmaz. Bir de, sevdiğimiz alemlerin Rabbi olunca, bütün varlığın, mahlukatın, halkı, yaratanı olunca, her konuda Allah'ın kulları üzerinde bir muradi vardır ki, kulbünü anlayınca, Allah kuruner, şah damarından daha yakındır, onunla beraberdir. Bununla beraber, onun kazanmasını istiyor, imtihana tabi tutuyor. Böyle bir durumda bir kul ile muhatap olurken, önce onun sahibiyle muhatap olduğumuzu bilirsek, bunu anlarsak, buna iman edersek, evet, onu sever, ona göre ona muamelede bulunuruz. Yoksa sadece seviyoruz demekle, sevgi olmaz, sevgi ispatlanmış olmaz. Allah'ı seven, Allah için sever, Sevgisini de ispatlar, nasıl ispatlar, nasıl ki Allah Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye güzel yapar. Allah'ın kullarına karşı güzel yapar, güzel yapmak için kendine tanıdığı hakkı karşısındakine tanır, kendisine ne yapılmasını istiyorsa ona öyle muamelede bulunur. Kendisine neyin yapılmasını istemiyorsa onu da yapmaz. Biliyor çünkü. Allah güzelliği onun fıtratına yazmış. Onun fıtratı bu bilgiye sahiptir. O biliyor zaten. Yoksa Allah sorumlu tutmaz. Sorumlu tutuyorsa bunu biliyor. Evet Allah için sevmek, Allah'ı sevmekten kaynaklanır. Ne kadar Allah'ı seviyorsa o kadar da Allah için sevme imkanı vardır, sever. Sevince ne olur? Sevince Allah'ın sevgisini kazanır. Çünkü Allah için seviyor. O sevgisi Allah'a gider. Muamele yaparken de Allah'ın sevgisini kazanmak için o muameleyi yapar. Gerektiğinde fedakarlık yapar. Gerektiğinde eğer yanlış yapılmışsa affeder, mahfiret eder ona ikram eder, ona yardım eder, yardım ederken fedakarlık yapar. Böyle olunca sevgisini ispatlanmış olur ki, peygamberler, bütün peygamberler, onlarla beraber olanlar bunu böyle yapmıştır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Çünkü siz bütün kitaplara iman eder, Kitabın bütününe iman etmişsiniz. Kitabın bütününe iman edenler, Allah'ın kulundan bunu istediğini anlar, bunu bilir. Hatta öyle ki, ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar, aynı zamanda müminler de ehli kitaptır. Onlar sizi sevmediği halde, siz onları seversiniz. Siz böyle kimselersiniz. Demek ki biri, kitabın bütününe, bütün kitaplara iman ettiğinde, sever. Allah için sever, Allah için sever, Allah'ın kulü için sevdiğini sever, Allah kulü için cenneti seviyor, rızasını seviyor, imanı seviyor, İslam'ı seviyor, onun güzel olmasını seviyor, güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesini seviyor, kendisine Harife olmasını, Hazreti İnsan olmasını seviyor. Meleklerin secde ettiği varlık olmasını seviyor. Evet, sevince Aynı şekilde ona yardım eder. Cennet yolunda, hayır yolunda, kulluk yolunda ona yardım eder, yardımcı olur. Sevgisini de böyle ispatlanmış olur. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz Allah'a aşık nasıl olunur? Bir daireci efendim, medreseden bir öğrencimiz de sormuş, Sümme Kaya Allah'a aşık olmak ne demektir? Sizi Yaradan'a hamdolsun, sizi çok seviyoruz, demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'a aşık nasıl olunur? Kul zaten Allah'a aşıktır, sadece insan değil, bütün varlık. Bütün varlık sema halindedir, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Aşkla sema eder. Çünkü Allah tecelli edip onu yaratmış. İsimlerinin tecellisinden yaratmış onu. Onun için her şey Rabbine aşıktır ve her şey ona itaat halindedir. Allah'ın insandan istediği kendi iradesiyle onu tercih etmesidir. O zaten Allah'a aşık. Yani Allah'ın kendisine nefret yiyor, zaten Allah'a aşık. Ama... İnsan hayatı yaşarken yanlış şeyler öğrendiğinde gönlü başka tarafa meyleder. Tıpkı gönül bir ayna gibidir. Başka tarafa meyledince, başka şeylere bakınca, o başka şeyleri kendisi için gerekli, hatta olmazsa olmaz olan olarak gördüğünde, onlar o gönüle akseder. Dolayısıyla perdeler. Hakiki aşkı perdeler. Ruhun Allah'a aşıklığını perdeler. Gula düşen o perdeleri aradan kaldırmaktır, aradan çekmektir. Rabbine dönmektir. Rabbine döndüğünde Rabbini seçmiş olur, Rabbini tercih etmiş olur. Nasıl tercih eder? Ben her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçemem ya Rabbi dediğinde Rabbini tercih etmiştir. İmanını ortaya koymuştur. Mutlaka Allah imtihanat tabi tutar. Öyle buyurdu ayet-i Siz, biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan kabul edeceğimizi mi sandınız? İmanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Allah imtihana tabi tutar, imtihan kazanma imkanıdır. Hadi gülüm imanını ispatla, sevgini ispatla, aşıklığını ispatla, beni tercih ettiğini, beni her şeye tercih ettiğini, bana güvendiğini, Benden emin olduğunu ispatla. Nasıl ispatla? Nasıl imtihana tabi tutmuşsa gereğini yap. Allah neyi emretmişse onu yap. Mal vermişse ver. Allah kuruna eğer ver diye emretmişse rızık olarak kendisine neyi vermişse onu infak etmesini emretmişse ihtiyaçtan fazlasını vermeyi emretmişse ondan almak için değil. Onu Kullansın, Rabbi ile alışveriş yapsın, aşkın alışverişini yapsın diyedir. O alışverişi yapınca Allah'a aşık olur. O aşkı, o sevgiyi kazanmış olur. Allah'ın sevgisini kazanmış olur. Allah için her neyi yaparsa yapsın, neyi verirse versin, hangi fedakarlığı yaparsa yapsın, Allah ile evet, alışveriş yapmıştır. Aşkın alışverişini yapmıştır. Allah'ın sevgisini kazanır onun karşılığında. Kul, Allah'ı sevince, sevdiği için verince, onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Onlar, Allah'ı sevdiği için, sevdiği maldan verirler. Evet, Verince, Allah ile alışverişi yapmıştır. Dolayısıyla aşkı da kazanmıştır, kazanmış olur. Yolculuk böyle devam eder. O aşkı kazandıkça, o aşkla yürür, koşar. Sonra gönlüne öyle bir aşk tecelli eder ki bütünüyle aşk olur. Gönlünden her zerresine o aşk tecelli eder ve o aşk olur. Gerçek manada Hz. İnsan olur. Allah'ın güzelliği isimleri onun üzerinde tecelli eder. Allah der, onun için her şey biter. Allah deyince onun için, her şey biter. Kul bunu yaşarken, mecazi aşkta, beşeri aşkta da bunu tadar ve bunu bilir. Bir sevdiği varsa, sevdiğim yanımda olsun, sevdiğim beni sevsin, onunla olayım, hiçbir şey olmasın der. Bu mecazi aşk için, böyleyse, bir de hakiki aşk için acaba nasıldır? Mecazi aşkta Allah, ona hakiki aşkın talimini yaptırıyor. Ona öğretiyor. Allah'a aşıklığı iddia edince, ben müminim diye iddia edince Allah'a karşı nasıl bir hal, nasıl bir duygu içinde olması gerektiğini ona öğretir. Aşık, bir kula aşık olan onun için yapamayacağı şey yoktur. Her şeyi yapar. Her şeyi feda eder. Her şeyi kurban eder. Bir tek Sevdiği onun olsun diye. Sevdiğinin sevgisini kazansın diye. Evet. Dolayısıyla Allah'ı seven Allah için sever. Aynı şekilde Allah'a aşıklık da böyle kazanılır. Aşk böyle kazanılır. Evet. Efendim İstanbul'dan Hazal Aslan, hanımlar özel günlerinde Kur'an kurslarına gidiyorlar. Bu durumda evde sevap yerine değil de ezber amaçlı özel günlerinde okunabilir mi Kur'an? Evet. Sevap demek, sevp ödül demek, nurdan bir ödül demek, nurdan bir elbise demek. Sev siyap, elbise, manevi elbise. Allah için kul her neyi yaparsa yapsın, sevap kazanır. Dolayısıyla nurdan ona elbise gibi giydirilir. Kat kat. Kur'an'ı okurken özel günlerinde evet, hanımların özel günlerinde ders almaları, ders vermeleri bununla beraber Kur'an'ı talim etmeleri herhangi bir sorun teşkil etmez. Bunu yapmaları lazım. Gönül rahatlığıyla bunu yapmaları lazım. Hiçbir şey Kur'an'ı okumaya, dinlemeye, anlamaya, öğretmeye, öğrenmeye mani değildir. Hiçbir şey. Kur'an'ı okumanın tek bir şartı var, o da taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak. Evet. Yani şeytana bütün kapıları kapatıp vesvese vermesine müsaade etmemek. Ön yargılı olmamak, Allah'ın ayetlerini okurken kendi bilgisine göre değil, Rabbim bana ne der deyip anlamaya çalışmak. Yani Allah'ın ayetlerini kendine uydurmak değil, ona uymak için okumak. Rabbim bunu bana söylüyor demek. Acaba Rabbim bana ne demek istiyor? Onu anlamaya çalışmak. Bunu zaten yaptığımızda kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmış oluruz. Ayetler gönlümüze iner. Evet, herhangi bir şekilde, hanımların aybaşı hâlleri buna mani değildir. Evet sevap olsun diye. Bu yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce. Sevap böyle olmaz. Okurken Rabbim bunu bana söylüyor deyip okumaya çalışmak gerekir. Anlamaya çalışmak gerekir. Bu durumda sevap olarak da okuyabilir mi? Sevap olarak da okuyabilir. Okuyunca zaten istese de istemese de zaten sevap oluyor, sevap oluyor, siyap oluyor. Ona elbise oluyor, o nur zaten tecelli ediyor, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Kur'an'ı okuduğunuzda Allah her bir harfine 10 sevap verir. Bir de örnek verir yani buyurur, elif, lam, mim dediğinizde 10 sevap değil, her bir harfi için 10 sevap, evet 30 sevap olmuş olur. Ödül, nurdan ödül, nurdan elbise. Daha sonra bu elbise hayatı yaşarken onu yanlışlardan korur, günahtan korur, küfürden korur, şirkten korur, yanlış fikirden, yanlış düşünceden, şeytanın verdiği vüseseden onu korur. Manevi elbise çünkü. Bütün ibadetler de böyledir. İster Kur'an'ı, biraz önce söylediğim gibi, anlamak için, öğrenmek için, öğretmek için, ezber için okumuş olsun veya sevap için. Zaten bunu yaparken de gene sevap kazanıyor. Çünkü Rabbim böyle söyledi diyor. Gönlü Allah'a açılmış, Allah'a dönmüş, Rabbine dönmüş. O zaten sevap kazanıyor. Yoksa ben sevap için okuyayım deyip okumak sadece sevap değildir. Öğrenen, öğreten, ezberlemeye çalışan, anlamaya çalışan elbette ki o sevabı o sevap olarak okurandan daha fazla kazanıyor. Efendim Muğla'dan Kübra, kul olarak bizi Allah'a en çok yaklaştıran ibadetimiz hangisidir? Kul olarak bizi Allah'a en çok yaklaştıran ibadetimiz hangisidir? Kul Allah'a imanıyla yakın olur, yani sevgisiyle, aşıklığıyla yakın olur. Hangisi, hangi ibadet onu Allah'a yaklaştırıyorsa, Allah ile arasındaki perdeleri kaldırıyorsa o kul için onu Allah'a yaklaştıran ibadeti odur. İbadet yaparken biri evet, namaz kılarken muhabbet alır, öteki zikir yaparken muhabbet alır. Öteki Allah yolunda bir hizmet yaparken muhabbet alır. Her birinki ayrı ayrı ve farklıdır. Buna tek bir şey söylemek doğru değil. İnsanın gönlüne göredir. Bütün gönlüyle, bütün muhabbetiyle Rabbine yakın olmak için her neyi yapıyorsa onun için onu Allah'a yaklaştıran ibadet O'dur. Belki ibadetten önce başka bir şey gelir. Bizi Allah'a yaklaştıran yani imanımızı arttıran Rabbimizi tanımaya çalıştıkça evet, El Esma'ul Husna'sından, isimlerinden tanımaya çalıştıkça Allah'ın ayetlerini, vahyini okurken, Kur'an'ı okurken, ayetlerini anlamaya, ayetler üzerinde tefekkür etmeye çalıştıkça, Afak'taki, Enfus'taki ayetler üzerinde tefekkür ettikçe, yerin, göğün, varlığın yaratılışına bakıp tefekkür ettikçe, Rabbimizin kudretini, isimlerinin tecellisini anlamaya çalıştıkça, kendi üzerimizdeki Allah'ın ayetlerini anlamaya, öğrenmeye tefekkür etmeye, kudretini idrak etmeye çalıştıkça marifetimiz artar. Bu marifet aşka, muhabbete dönüşür. imana dönüşür. Dolayısıyla bizi Allah'a yaklaştırır. Sonra yapacağımız her bir ibadet bu imanımıza göre kıymette geri alır. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi teneke gibi, kimi bakır gibi Kimi? Parlanta gibidir. Neden dolayı insanlar böyle madenler gibidir? İmanlarından dolayı. İman, aşkı, muhabbeti, Allah'a olan aşkı, muhabbeti ne kadar şiddetliyse o kadar değerlidir. Allah katında o kadar kıymetli ve değerlidir. İmanından dolayı, Allah'a aşıklığından dolayı. Aşık, Maşruku için yapamayacağı bir şey yoktur. Onun için o en ufak bir şey yapsa bile onun yaptığı o amel imana göre değer alır. Yani pırlanta gibi bir insan, pırlanta gibi bir imana sahip olan bir insanın yaptığı her amel o pırlanta üzerinden değer görür. Ama teneke gibiyse, imanı da teneke gibiyse, kendisi teneke gibidir. Yaptığı ameller de ne kadar çok olursa olsun, ne şekilde olursa olsun tenekeyi geçmez. Onun için, ibadeti çoğaltmayı değil, ibadetin kalitesini yükseltmeye çalışmamız gerekir. Daha doğrusu, kendi kalitemizi yükseltmeye çalışmamız gerekir. Dünyadan, nefsin arzularından, isteklerinden, nefsin köfründen, şirkinden, Nifakından kurtulup, iman etmeye çalışmamız gerekir. Öyle bir iman ki, her şeyi, canını da Allah'a kurban edebilecek bir iman. Yolundayım Ya Rabbi, yolunun kurbanıyım diyebilecek bir iman, bir imana sahip. Bir Böyle bir insan düşünün, bir de Allah için bir iyilik yapacak, bir sadaka verecek, eli titriyor. İkisi nasıl aynı olsun, nasıl biri olsun, İkisinin ibadeti nasıl biri olsun? Evet. Efendim Kocaeliden Mehmet Yusuf bir insan, bir beşer, bir derviş iman ettiğini nasıl anlar? Evet. İmanı söyledim biraz önce. Kesinlikle iman inanmak değildir. İnanmak zan'dır, zan. Öyle zannediyor. Öyle anlamış. İman, tadılması gereken bir aşktır, bir muhabbettir. Sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Belki bizim ümmet olarak, bu zamanda yaşayan ümmet olarak en büyük kaybımız budur. En büyük eksiğimiz, en büyük yanlışımız budur. İmanı inanmak olarak anladığımız için. İnanmak olarak anlaşılınca evet, her insan diyeyim ben inanıyorum diyor. Zaten ben inanıyorsam imanım vardır. Bu durumda biraz da ibadet yaparım, bir şeyler yaparım, cennete giderim diyor. Kur olmuş olurum diyor. Kulluğu da anlamaz, cennete gitmeyi de anlamaz. Oysaki öyle bir sevmesi gerekir ki Rabbini sahibini, bütün varlığını kendisine borçlu olduğu halıkını öyle bir sevmesi gerekir ki, her şeyini, canını kurban edecek kadar. Yoksa mümin olmuş olmuyor. Yoksa cennette yolculuk yapmış olmuyor. Evet, öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Yoksa cennet yok. Allah cenneti satıyor, evet, marını canını vermeyen onu alamaz. Marını canını verebilmek için evet, aşık olmak gerekir, canından çok sevmek gerekir onu. Ona güvenmek gerekir, ondan emin olmak gerekir. Emin olacak ki canını teslim edebilsin. Her şeyini ona kurban edebilsin. Allah'a satabilsin. Alışverişini Allah ile yapsın. Dünyayı verip ahireti alsın. Nefsini kurban edip Rabbinin rahmetini, Rabbinin sevgisini kazanabilsin. Evet, yoksa sadece iman ettiğini zanneder, kendi kendini kandırmış olur, son nefeste evet, o iman, iman olmadığı için, taklit olduğu için, hayal, vehim, zan olduğu için onu kaybeder. Bir imtihana tabi tutulur, onu kaybeder. Allah hayatı yaşarken de onu imtihanat tabi tutar. İman etsin diye. iman etmediğini anlasın diye. Ama dönüp o tarafa bakmaz. Niye bakmıyor? O tarafa bakarsa çünkü imanını kaybedecek. Ne yapar? İmtihan geldiğinde Rabbim beni imtihanat tabi tuttu demez. Ne der? Faranca şöyle yaptı, onun için böyle oldu. Faranca böyle yaptı, onun için böyle oldu deyip ona saldırır. Ona düşmanlık yapar, suçsuz insana düşmanlık yapar. Örneğin mesela, hasta olur, bakarsın birini suçladı senin yüzünden böyle oldu diyor. Allah yaptı demiyor, imtihana tabi tuttu demiyor. Allah onu temizliyor, beni temizliyor demiyor, birini suçlayıp düşmanlık yapıyor. Böyle biri bir şey kazanamıyor. Ama Rabbine boyun bükse, ya Rabbi her şey senden. Beni böyle imtihana tabi tuttun, beni temizlemeyi diledin, beni yüceltmeyi diledin derse kazanır. Onun için kul, kulluk yapamıyor. Kul olmuyor ve olamıyor. Hayatı imtihan olarak kabullenemiyor. İşine geldiğinde imtihan diyor ama imtihana tabi tutulunca onu Allah'tan bilip sabredemiyor, gerekeni yapamıyor. Ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin diyemiyor. Evet. Efendim, İçnur Demir, siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizin varlığınızla dirildik. Sizin yokluğunuzla yok olacağız. Sizi her şeyden çok seviyoruz. Demiş efendim. Teşekkür ederiz. Bu kardeşlerimizin güzelliği, Güzellik bakanın gönlündedir. Gözündedir. Görmek isteyen görür, görmek istemeyen göremez. Nasıl ki bir güle bakınca mutlaka gülün dikeni de vardır. Ama gülü görmek istersek görürüz. Yok, gülü görmezden gelirsek diken görürüz. Diken, gülü göremeyenler gönülleri dikenlik olur, dikeni gördükleri için. Ama gülü görenlerin gönlü gül bahçesi olur. İnsana bakarken, ondaki güzelliği görenler, gönülleri Allah'ın tecellisiyle, güzelliğiyle güzel olur. Çünkü Allah'ın tecellisine bakıyor, Allah'ın kudretine bakıyor. Allah'ın o isimlerinin ondaki tecellisine bakıyor. Rabbinin güzelliğine şahit oluyor ve şahadet ediyor. insana bakarken, insan üzerinden. Ama insanın o güzelliğini görmeyip, hatasına bakan, kusuruna bakan, günahına bakan, yanlışına bakan, yani gülü değil de dikeni gören, sadece gönlü, Hatayla, kusurla, başkalarının hatasıyla, kusuruyla, günahıyla dolar. Ne olur? Sadece insanlara karşı kin duyar, nefret duyar, haset eder. Evet, gönlü kinle, nefretle, hasetle dolar. Kim ne yaparsa kendine yapar. Allah öyle buyurdu ayet-i Kim ne yaparsa kendine yapar. Siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz dedi. Bize düşen iyi olmaktır. İyi olmak için iyi bakmak lazım. Güzel bakmak lazım. Güzel bakmayanlar güzelliği göremez. Evet güle bakmayanlar gülü göremez. Sadece dikeni görür. Gönlü de dikenlik olur. Zaten baktığımızda görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Birinin Sekiz tane, yedi tane, beş tane güzelliği vardır. Bakıyorsun ille de gitti, bir yanlışa takıldı. O yanlışını söylemeye başlar. O sana bir şey kazandırmaz. Onun kötülüğünü görmekle, onu söylemekle, onu eleştirmekle bir şey kazanamazsın. Ama onu seversen, Allah için seversen, bu Rabbimin kulu. Rabbim'in bu kul üzerinde bir muradi vardır, Rabbim onunla beraber, ona ondan daha yakın. Onu varlıkta hayva ve kayyum olarak tutan O'dur. Rızkını O veriyor ve ondan kulluk istiyor. Rabbim onu cennete davet ediyor, karanlıklardan nura davet ediyor. Ben de ona yardım edeyim, karanlıktan çıksın, nura gelsin diye, cennete giden yola gelsin diye. Rabbini hatırlasın diye, kul olsun diye, kazansın diye ona yardım ettiğinde Allah ile beraber olmuşsun. Allah'ın muradi onun üzerinde gerçekleşsin diye ona yardım etmişsin. Ne burada ayet-i kerimede? Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Allah'a yardım böyledir. Yoksa haşa. Kim Allah'a yardım edebilir? Ama Allah kelimeyi öyle kullandı. Allah'a yardım etmek demek, Allah'a giden yolda Allah'ın kullarına yardım etmek demektir. Allah'ın kuluna, nefrettiği ruha yardım etmek demektir. O, Rabbine kavuşsun diye, maşukuna kavuşsun diye O'na yardım etmektir. O'nun önünü açmaktır, yolunu açmaktır, yolu göstermektir. Evet. Efendim, Hasan Ahmeşevan'dan ''Oy kullanmak haram mıdır, değil midir?'' diye sormuş efendim. Evet. Oy kullanmak haram mıdır, değil midir? Doğru soru. Oy kullanmak bir sorumluluktur. Kul üzerindeki sorumluluktur. İnsanın Allah'a karşı sorumluluğu vardır, kendine karşı sorumluluğu vardır, yaşadığı topluma karşı. İnsanlara karşı sorumluluğu vardır. Bu insanın topluma karşı, hem de kendisine karşı, ailesine karşı, memleketine karşı e, sorumluluğudur. Oy kullanmak, bir tercih yapman gerekir. Memleketi kim idare etsin? Kim güzel idare ediyor? Ona, onu başka bir yere bağlamak doğru değildir. Kim müminlerin önünü açıyor cennete gitsinler diye, Rabbinin kelamını öğrensinler diye, Rabbini anlayıp tanısınlar, kulluklarını daha rahat yapsınlar diye hizmet edecekse, tercihi ona yapmamız gerekir. Kim haktan yanaysa, hukuktan yanaysa, kim adaleti sağlayacaksa, onu seçmemiz gerekir. Diyelim ki, biz oyumuzu kullanmıyoruz desek, sorumluluğumuzu yere getirmemiş oluruz. Tam tersine, layık olmayanlara, kazanma imkanı vermiş oluyoruz. Yani layık olmayanları seçmiş oluyoruz oy kullanmamakla. Evet yoksa oy kullanmayayım, sorumlu olmayayım. Sorumlu olmuyorsun. İşlerinden en güzel kim işi yapıyorsa bu durumda onu tercih etmen gerekir. Yoksa en güzeli yapanı tercih etmeyince ömrüne yardım etmiş oluyorsun. Bundan sorumlu olmuş oluyorsun. Bu sorumluluğu Evet, yerine getirmemiz gerekir. Onun için oy kullanmak bir sorumluluktur. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra sahabe halifeyi seçerken biat etmiştir. Biat etmek oy kullanmaktır. Evet kabul ediyorum ya da etmiyorum. Biat etmiyorsa etmiyorum demektir. Sahabe biat etmiş midir? Etmiştir. Şimdi sahabe oy kullandı diye, biat etti diye ya da biat etmedi diye Onlara kafir diyebiliyor muyuz? Oy kullanmak yanlıştır diyenler, oy kullanmak köfürdür diyenler sahabeye evet, ne demiş olur? Kafir demiş olur. Böyle üç kuruşluk aklıyla böyle hüküm verenler Allah'ı bilmeyenlerdir, peygamberi bilmeyenlerdir, Allah'ın vahyini bilmeyenlerdir. Resulullah Efendimiz'in Allah'a nasıl kul olduğunu, nasıl kulluk yaptığını, hayatını, nasıl yaşadığını, nasıl Allah'ın vahyine göre hükmedip, aynı şekilde sahabesine öğrettiğini bilmiyor. İnsanın edepli olması gerekir. Allah'a karşı, Resulüne karşı, sahabeye karşı edepli olması gerekir. Evet, onlar Biat etmiş, oylarını kullanmışlarsa bu durumda bizim de biat edip oyumuzu kullanmamız gerekir. O bir sorumluluktur. Yoksa yanlış yapanlara yardım etmiş oluruz. En güzel kim işi yapıyorsa onu tercih etmek gerekir. Evet. Efendim Suruç'tan Kenan Aslan. selamünaleyküm Hocam. Namazda bazen aklıma bazı şeyler geliyor ve namazımı nasıl tam olarak eksiksiz kılmam için ne yapmalıyım? Namazda Allah'tan başka hiçbir şey aklıma gelmesin demiş efendim. Evet. Eğer namazda sadece Allah'ın huzurunda olmak istiyorsak, aklımıza bir şey gelmesini istiyorsak, bu durumda namazımızın miraç olması gerekir. Yani namaza durduğumuzda, durmadan önce abdest namaza hazırlıktır. Sadece abdest almak yetmiyor. Bu da unuttuğumuz başka bir şeydir. Allah'ın emrinden, emirlerinden başka bir emirdir bu. Abdesti almamız gerekir. Ama hemen namaza durmamız gerekir mi? Hayır. Ne buyurdu Allah ait kerimede? Allah'ı zikret. Kalbiniz mutmain olunca ondan sonra kalkın. Namazı kıl, namazı ikame edin. Demek ki namazdan önce Rabbimizi zikretmemiz gerekir. Hatırlamamız gerekir. Ben beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkıyorum deyip hazırlanmamız gerekir. Gönlümüzü hazırlamamız gerekir. Onu zikretmemiz gerekir. Gönlümüz mutmain olunca gönlünüz mutmain olunca kalkın. Namazı kılın dedi. Bu da manevi abdest. Manevi abdest olmadan namaz kılınmaz. Nasıl ki zahiri olarak abdest olmadan zahiri olarak namaz kılamıyorsan, eğer manevi abdesti almazsan, manevi olarak da namazı kılamıyor, huzurda duramıyorsun. Aklına bin bir türlü şüphe, bin bir türlü vesvese, bin bir türlü şey geliyor. Neden? Kim getiriyor aklımıza? Şeytan getiriyor, iblis getiriyor. Hazır değildik zaten huzura çıkmaya. Onun için huzura çıkmadık. Çıkamadık. Çünkü çıkabilmek için bizim Rabbimizi zikretmemiz gerekirdi. Kalbimizin Allah'ın zikriyle mutmain olması gerekirdi. İtminana ermesi gerekirdi. Gönlümüzün Allah'ın huzurunda huzur bulması gerekirdi. Öyle olmayınca, yani namazdan önce Rabbimizi zikredip kalbimiz mutmain olmayınca bin bir türlü bir gelir. Hazır olunca ne olur? Rabbimizi zikredip, gönlümüzü hazırlayınca. Gönlümüz mutmain olunca. Evet, beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Bununla beraber zaten çıkıp Fatiha'yı okuyorsun. Fatiha'yı o anda daha huzura çıkmadan hatırlaman gerekir. Alemlerin Rabbinin her türlü hamdın, bütün hamdın, bütün varlığının, hamdının layık olduğu, her türlü hamde layık olan, hakî olan Rabbimin huzuruna çıkıyorum. O her türlü övgüye sahiptir. Ondan başka övülecek bir şey yoktur. Bir şey övülecekse, ondan dolayı övülmesi gerekir. Bir şey sevilecekse, onunla sevilmesi gerekir. Evet zaten böyle söylemeye başladığında, Dünya bitti, dünya bitiyor zaten. er rahman Rahim, o Rahman ve Rahim'dir. O benim Rahman ve Rahim Rabbim'dir. O alemlerin Rahman ve Rahim olan Rabbidir. Rahmete gark oldun, rahmetinin içine girdin. Kendini Allah'ın rahmetinin içinde tattın. Tatman gerekiyor, hissetmen gerekiyor ki zaten öyledir. Zaten hep rahmetinin içindesin. Hep sana rahmetiyle muamele ediyor. Bunun dışında bir şey yok. Yani senin nefes alman bir rahmettir. Seni varlıkta tutması bir rahmettir. Seni sevmesi, sana hidayet etmesi, peygamber göndermesi, kitap göndermesi, yolu göstermesi, seni kendine çekmesi bir rahmettir. Her anda seni imtihana tabi tutup, hadi kulum kazan demesi rahmettir. Rahmetin içindesin, rahmetin içinde yüzüyorsun. Bunu tattın, bu tatman lazım. Huzura çıkmadan Fatiha'yı okuman, hatırlaman, Rabbini zikretmen lazım. Zikir, aynı zamanda Kur'an'dır. Fatiha'da, namaz da Fatiha'dan ibarettir. Fatiha'si olmayanın namazı olmaz. Fatiha'yı bilmeyenin de Fatiha'si olmaz, dolayısıyla namazı olmaz. Yani önce Rabbini zikretlediyse, önce huzura çıkıp ne söyleyeceğini hatırlaman gerekir. Birinin, biriyle görüşmeye gittiğimizde, o eğer onunla bir işimiz varsa, daha onunla konuşmadan kendimizi hazırlıyoruz. Gidip ona şöyle şöyle söyleyeceğim diyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkarken de Gidip ona Fatiha'yı okumamız gerekir. Huzura çıkmadan Fatiha'yı okumamız gerekir. Evet. Sonra ne diyoruz? Malik Yevmi Din, sen din gününün sahibisin, benim dinimin sahibisin, benim sahibimsin, benim her anımın sahibisin, ahiretin sahibisin. Burada beni imtihana tabi tutar, aynı şekilde ahirette bu imtihanın hesabını soransın. Sonra İyâken Abdû, İyâken Esraîn diyorsun. Evet bu durumda ben sadece senin abdünüm. Ben sadece seni istiyorum. Beni hesaba çekeceksin ya. Sen din gününün sahibisin ya. Ben sadece senin abdünüm. Sana abd olanlarla beraber hepimiz sana abd olma yolundayız. Kul olma yolundayız. Seni sevme, sana aşık olma, sana iman etme yolundayız. Seninle evet alışveriş yapma yolundayız. Aşkının alışverişini yapma yolundayız diyorsun, diyoruz. Ve biz seni istiyoruz. Senin sevgini istiyoruz. Senin aşkını istiyoruz. Muhabbetini istiyoruz. Bizi sevmeni istiyoruz. Muradın üzerimizde gerçekleşsini istiyoruz diyoruz. Bu hazırlanma safhasıdır. Ama bunun o kadar hızlı olması gerekir ki, eğer günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkıyorsak, her gün böyle hazırlandığımızda, Artık gönül öyle bir alışkanlık halini alır ki bu hali huzura çıkmadan bir an için ben birazdan Rabbimin huzuruna çıkıyorum dediğinde bunlar hepsi böyle peş peşe gelir. Rabbini hatırlar, muamelesini hatırlar, güzelliğini hatırlar, kulluğunu hatırlar. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları hatırlar, onlarla beraber yürümesi gerektiğini, aşkı, imanı kazanması gerektiğini hatırlar, yolculuğunu hatırlar. Allah'ın kendisine nasıl bir muamelede bulunduğunu hatırlar. Aradan bütün perdeler çekilir ve o Rabbinin huzurundadır. Daha namaza durmadan. Artık namaza dururken söyleyeceği bir kelime vardır. Nedir o? Allahu Ekber. Bitti. Allahu Ekber dediyse bütün varlık küçülüp yok oldu. Allah'ın Ekber oluşu karşısında o da yok oldu. Huzurda yok. Dünya yok miraja çıkmış huzurdadır. Kendisini yaratan Rabbinin huzurundadır. Şeytanın orada ne işi var ki VCS'e verebilsin? Orada aklın işi yok. Akıl oraya gelmiyor. Oraya gelen gönüldür. İman dolu gönüldür. O aşk dolu, muhabbet dolu olan gönlü huzurdadır. Aşkı onu oraya taşımış. Efendim İstanbul'dan Metin Hocam çok güzel Çok mübarek bir insan Öncelikle kendisinin ellerinden öperim Kendisini dinleyince insan her şeyi anlıyor Onu çok seviyoruz Onu görünce insanın namaz kılması geliyor Kur'an'ı okuması geliyor Onu görünce insan Allah için daha güzel daha yakın olmak içimizden geliyor Biz onu çok seviyoruz 36 yaşındayım çok zorluk çektim Kaza geçirdim Ben bir türlü evlenemedim Paza geçirdim. Saçlarımdan oldum. Çıkması için dua edebilir mi hocamız? Bana demiş yani. Evet. Allah hayırlı bir evlilik nasip eder, ihsan eder, ikram eder inşallah. Bütün derdimiz de budur. Bizimle beraber bizi dinleyenler, gönlü bizimle olanlar. Rabbini sevsin. Rabbine secdeyi sevsin. Secde etmeyi sevsin. Rabbinin kelamını sevsin. Sözünü sevsin. Onun için. Allah'ın sözünü, kelamını sevmeyenler Allah'ı sevmeyenlerdir. İstediği kadar sevgi, iman iddiasında bulunsun. Eğer Allah'ın kelamını sevmiyorsa Allah'ın kelamı okununca Allah böyle söyledi deyince, gönlü örpermiyorsa, o Rabbini sevme sevmediği içindir. Evet, söyledim biraz önce. Biri eğer birine aşıksa, ona bir haber getirseler, sevdiğin, mahşukun, sana böyle söyledi deseler, o ne kadar kıymetlidir, o ne kadar değerlidir O, Sözü karşısında gönlü nasıl ürperir? Mesela askere gidenleri biliyor, mektup geldiğinde alır onu tekrar tekrar okur. Bir gün okur, ertesi gün bir daha çıkarır, bir daha okur. Ertesi gün bir daha okur. Neden? Sevdiğinden gelmiş, sevdiklerinden gelmiş. Gönül böyledir, sevince böyle olur. Böyle bir durum karşısında eğer bizi dinleyenler Kur'an'ı okumayı seviyorsa, namaz kılası geliyorsa, Allah demesi demek istiyorsa buna hamd ediyoruz. Buna şükür ediyoruz. Alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. İnsanı da birbirine vesile kılmış ve birbiriyle imtihana tabi tutar. İnsan birbiri için ya hayır olur, güzellik olur, hidayet olur, nur olur, ikram olur, cennet olur, cennete vesile olur, aşka, muhabbete vesile olur ya da tam tersi olur ya da beni ilgilendirmez der. Evet Allah bizi birbirine cennet olanlardan eylesin, hayır olanlardan, aşk olanlardan, muhabbet olanlardan, hidayet olanlardan eylesin inşallah. Allah kardeşimden razı olsun. Efendim bir izleyicimiz. Selamun aleyküm hocam. Sizi yeni tanıdım. Keşke daha önce tanısaydık. Sorusu var efendim. Kadın sesi haram mı? Kadın sesiyle müzik dinlemek günah mıdır? Diye sormuş efendim. Evet. Her şeyin bir zamani var. Zaman gelince mutlaka Allah bizi birbirimize tanıdır. Her şeyin zamani var. Hayati yaşarken, hayat baştan sona böyledir. Neyi yaşamış olursak olalım, mutlaka orada Allah bize bir şey öğretmiştir, bir şeyler öğretmiştir. Öğrenelim, anlayalım diye bize birçok şeyi yaşatmıştır. Bazen yanlışlarımızla bizim için ders olur. Bizim için ibret olur. Yaşadığımız güzellikler bizim için örnek, aynı şekilde yanlışlarımız da bizim için ibret olur. Mesela yolda yürürken biri bir çukura düşerse, o çukura düşen oradan çıktığında, bir daha oraya, oradan geçerken oraya dikkat eder çukura düşmemek için. Ama hiç o çukura düşmeyenler öyle dikkatli değildir. Çünkü bilmiyor, düşmemiş oraya. Düşse bile o tecrübesi yok orada çırpınıp öyle çıkar. Ama düşmüş çıkmış biri bir daha düşse bile oradan çıkması daha kolay. Oradan çıkması onun için daha rahattır. Tecrübesi var çünkü. Yani neyi yaşarsak yaşayalım o gereklidir. Sonra Allah kendine olan daveti yapar, vesile yönümüzde koyar, hadi kurum, gel der. Kadın sesiyle müzik dinlemek haram mıdır diye sormuş kardeşimiz. Kendi kendimize haramlar üretiyoruz. Allah bir şeye eğer haram demediyse hiç kimse ona haram diyemez. Mesele dinleyenin dinlerken hangi halde olduğudur? Hangi halde olduğudur? Allah ayet-i kerimede mesela çekici bir edayla konuşmayın dedi. Eğer Sonra kalbinde hastalık bulunan ümide kapılır. Şarkı olması gerekmiyor. Eğer kadın çekici bir edayla konuşuyor, bununla beraber kalbinde hastalık bulunanı çekiyorsa, o yanlıştır, o haramdır. Allah öyle haram kıldı. Şarkı ya da başka bir müzik olması gerekmiyor. Ama bazen, mesela bir şarkı dinliyorsun, kadın söylüyor mesela. Seni başka bir aleme götürür. Nereye götürüyor seni? Seni gönlündeki aleme götürüyor. Seni sevdiğine götürüyor. Allah'ı seven biri, evet, hangi müziği dinlerse dinlersin. O sadece gönlü oraya açılır. Evet. Ne diyordu şarkıda? Bana her şey seni hatırlatıyor. Her müzik ona sevdiğini hatırlatır da ondan. Bu böyledir birine göre haramdır, birine göre sevaptır. Önemli olan, ona neyi hatırlattığıdır, onu nereye taşıdığıdır. Eğer kalbinde hastalık varsa, ona her şey haram. onu kendisi haram zaten, gönlü haram onun. Ama yok, gönlünde iman varsa, aşk varsa, muhabbet varsa, Ahireti dünyaya tercih etmiş, Rabbini her şeye tercih etmişse, hiçbir şey onu kirletmez. Hiçbir şey derken, yani her şarkı, her müzik, her türkü, her ilahi, onu, onunla sevdiği arasındaki perdeyi böyle aralar, ona sevap olur. Bir de mesela kardeşlerimiz, Öyle soruları da soruyorlar. Müzik haramidir. Kesinlikle müzik haram değildir. Evet. Suyun sesi de müziktir. Gök gürültüsü de müziktir. Kuşların ötmesi de müziktir. Kur'an'ı tecvidli okumak da müziktir. Onun için böyle bazı kendini arim zannedenler çıkıp öyle söylüyor. Evet. Öyle değildir. Bununla beraber kadının Sesi söyledim. gönüle göre. Evet. Sizin olursa bir mesajla efendim. Bir efendim Diyarbakır'dan Barış. Selamun evet. Efendimiz'i tanımadan etmeden, onu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan, ben müminim, müslümanım diyen, sonra da çamur atan, iftira atan kimseye pirimizin Araf suresini bir da bir damla da olsa tefsir ederken söylediğini söylüyoruz. <gülüyor> Efendim tefsirinizden bir alıntı yapmış arkadaş. Araf suresi 199. ayet. Hudzil <gülüyor> ve Allah buyurdu ki af yolunu tut. Ve'mur <gülüyor> bil sen iyiliği emret, sen irfanı emret, arif olmayı emret. Allah'ı bilmeyi, tanımayı emret. Kendini bilmeyi, tanımayı emret arid anil cahilin, Cahillerden yüz, yüz çevir. Kim o cahil bilmeyen değil, cahil kendini unutandır, kendi fıtratına yüz çevirendir, insan olduğunu, kul olduğunu unutandır. Cahil bir şey bilmeyen demek değildir, hakikati bilmeyen demektir. Hakikati görme, gör, görmemezlikten gelendir. Ne buyurdu? Gözleri var, sen onları sana bakıyor görüyorsun, ama seni görmüyorlar. Niye seni görmüyorlar? Hayvan gibi bakıyorlar da ondan. Köpek bir tekneye bakar, kemiğe bakar. Köpek insana bakınca neyi görür? 10 kilo et, 20 kilo kem kemik. Köpeğin bakışı böyledir. Evet efendim. Evet. Kardeşimiz bizim sohbetten alıntı yapmış. Allah razı olsun. Şahit oluyoruz. Müminler, Müslümanlar Allah'a gitmek için yarışmaları gerekirken Allah'a firar etmek için yarışmaları gerekirken cennete koşmak için birbirine yardım edip yarışmaları gerekirken bakıyoruz birbirleriyle uğraşıyorlar. Alimlerimiz öyle yapıyor. Bununla beraber cemaatler öyle yapıyor. Bu dehşet bir durumdur. Bakıyoruz mesela böyle pervasızca konuşuyor. İftira atıyor. Yalan söylüyor. Bunlar bir mümine yakışan şeyler değildir. Söylense mesela neden böyle söyledin diye sorulsa öyle duyduk der. Öyle duyduk. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatu Vesselam kişinin her duyduğunu söylemesi yalan olarak ona yeter. Onun yalancı olması için ona yeterlidir. Her duyduğunu söylemesi, her duyduğunu öyle söyleyemezsin. Eğer sen duyduğunu söyledinse onu sen söylemiş oldun. Allah onun hesabını sana sorduğunda sen bunu böyle söyledin. Neden söyledin? Sen buna şahit oldun mu? Hayır. Kimden duydun? Biri söyledi. Niye söylemiş öyle? Neden söylüyor acaba? Evet ne buyurdu? Bir fasık size bir haber getirdiğinde bir münafık size bir haber getirdiğinde onu beyan ettir. Fetebeyyenû Onu beyan ettir. Onu ona beyan ettir. Bunu söylüyorsun. Bunu söylemendeki amacın nedir? Bunu söylerken Allah'tan neyi umuyorsun? Mümin Allah ile muhatap olandır yaptığını, konuştuğunu herde olursa olsun karşılığını Allah'tan isteyendir, Allah'tan bekleyendir. Sen bunu böyle yapmakla Allah'tan ne bekliyorsun bir mümin olarak? Allah Kardeşlerinizi çekiştirmeyin demedi mi? dedi. Söğülanda bulunmayın dedi mi? dedi. Eğer gıybet edersen, çekiştirirsen, duyduğunda sevmediği bir şey söylesen, onun etini yemiş oluyorsun. Ölmüş kardeşinin etini yemiş oluyorsun. Neden ölmüş kardeşinin etini yiyor? Allah'ın emrine neden böyle karşı geliyorsun? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen mü'min misin? Sen müslüman mısın? Mü'min bu mudur? Müslüman bu mudur? Biri senin için bunları söylerse, sen kabul eder misin? Hani mü'min, müslüman, Kendisi için istediğini kardeşi için istiyendi, Kendisi için istemediğini de kardeşi için istemeyendi. Bak mümin olamamışsın. Bak bu Müslümanlık değildir. İşin en kötü tarafı böyle yapanlara birileri onların peşinden gidip onları tasdik ediyor. Onlar kardeşlerinin etini ikram ediyor. Onlar da yiyor. Onlar da aynısını yapıyor. Evet. Müminler, Müslümanlar İmanıyla bakar, imanıyla bakmalidir. Allah'a göre bakmalidir, Allah'ın vahyine göre bakmalidir. Yoksa, yoksa Rabbine ters düşmüş biri evet, ümmetin önünde yürüyemez. Yürürse ne olur? Onları cehenneme sürükler. Kendisi eğer şeytanın peşine, iblisin peşine takılmış, cehenneme doğru gidiyor, kardeşinin etini yiyor, etrafındakileri de onu ikram ediyorsa, Etrafına kini, nefreti eğer satıyorsa, ikram ediyorsa, cehenneme gitmeyi, insanın gitmesini isteyen kimdir? İblis'tir, şeytandır. Tefrika yapan, insanları birbirine düşman eden, birbirine düşüren, birbirine öldürten kimdir? Gene şeytandır. Bunu yapanlar, eğer şeytanın peşine vermişse, bu durumda müminlerin Bunların peşinden gitmemesi gerekir. Dolayısıyla bunların söylediklerini Allah'ın ayetlerine göre, Allah'ın ayetlerinin vahyin ölçüsüne vurup sizin bu yaptığınız yanlıştır demeleri gerekir. Herkes sorumluydur. Hiç kimse ben bilmiyorum, ben anlamadım diyemez. Yaratılışın bir gayesi vardır. Her mümin bunu bilmek, bunu anlamak zorundadır. Bunu Allah beyan etmiştir. Ve bütün hayat bunun etrafında döner. Yaratılışın, gayesinin Allah'ın muradının etrafında döner. Allah'ın kulü üzerindeki muradının etrafında döner. Nedir bu? Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Aşık olsun, sevsin, onun aşkını, muhabbetini kazansın diye. Bu öz. Bu aşkı muhabbeti kazanması için ne gerekiyor? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız? Güzel yapan aşkı kazanır. Allah'a göre güzel yapan, Allah'ın güzel dediğini yapan kazanır. Allah'a dolayısıyla o nisbette abd olur. Güzel yapan. Hayatı da, ölümü de Allah için olmalıdır. Aynı şekilde Duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin? Dua olsun diye. Dua etsin, Rabbinden istesin. Rabbinden Rabbini istesin. Rabbini istesin diye. Kendini istesin. Hz. insan olmayı istesin. Aynı şekilde hayrı istesin, güzelliği istesin. Kendisi için istediğini, kardeşi için istesin. Dua olsun. Hem kedine dua olsun, hem insanlara, insanlığa dua olsun diye yaratılmış. Başka? Rahmet olsun. Tefrikaya düşmesin. Ayrılığa düşmesin. İhtilafa düşmesin. Bir olsunlar, beraber olsunlar. İhtilafa düşenler kaybediyor, Allah söyledi. İhtilafa düşmeyenler, bir olanlar, beraber olanları Allah rahmetinin içine alır. Allah onlara rahmet eder, onlar buna layıktır dedi Allah. Buna layık olmuştur. Tebrikaya düşmedikleri için, ihtilafa düşmedikleri için. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Biz insanız, babamız bir. Müminiz. Allah'ın Resulüne tabi olmamız gerekir. Alemlere rahmet olana tabi olup, rahmet olmamız gerekir. Evet, Devamda ne buyurdu? Onlar buna layıktır. Allah rahmetinin içine alır, Allah onlara rahmet eder. Evet, onlar da. Aynı şekilde Allah'ın Rahman ve Rahim ismi onda tecelli eder. Onlar da diğer varlığa evet, rahmet eder. Alimlere rahmet olandan nasibini alır. O'na benzer. Tabi olmuştur çünkü. Evet, ne buyurdu devamında Allah kıyamet günü evet hükmünü verecek. Allah fasıkları hidayete erdirmez. İşleri bitmiştir. Tefrika yapanlar Vahyin bütününe uymayanlar, bir parçasını alıp din budur diyenler. İhtiraf edenler, ihtiraf edilecek bir şey mi var? Haşa. Tartışılacak bir şey mi vardır? Hayır. Yapmamız gereken şey Allah'a iman etmektir, Allah'a abd olmaktır. Allah'a hiçbir şey şirk koşmamaktır. Allah'ı sevmektir, Allah için sevmektir. Güzel yapmaktır, rahmet olmaktır. Yok, bunun dışına, bu çizginin dışına, bunlar yaratılışın gayesi. Eğer biri bunun dışına çıktıysa, kendini kaybetmiş. Allah'ın üzerindeki muradını unutmuş. Dolayısıyla, artık onun başka muratları vardır. Nefsinin başka muratları vardır. Mevkudur bu, makamdır bu. İnsanlar şöyle desin, insanlar böyle desinler olmuştur. Ve şeytan onları kandırır. İblis onları kandırır. Bakıyoruz mesela, yani bir kelimeyi alıyor, aslında öyle söylemek istememiş o sat onunla onu eleştirir. Onunla onu köfürle idham eder. Sen onun öyle söylemediğini biliyorsun. Neden öyle söylüyorsun? Nasıl cesaret ediyorsun? Allah gerçek manada ancak arim kulları Allah'tan haşyet diyor demedi mi? Sen Allah'tan böyle mi haşyet duyuyorsun? Hep söylüyoruz, iman, haşyet, muhabbet ve edepten ibarettir. Allah'a karşı edep. Sen Allah'a karşı nasıl bu şekilde konuşabiliyorsun? Sen Allah'ın huzurunda değil misin? Yoksa Allah'ın seni işittiğini işittiğine iman etmedin mi? Yoksa Allah'ın bunun hesabını sormayacağını mı zannediyorsun? Böyle iftira atıyorsun. İblis çalışıyor. Bütün avanesiyle, bütün kendisine tabi olan şeytanlarla beraber çalışıyor. Eğer müminler şeytana destek verirse, şeytana arkadaş olur. Tefrika yapanlara, ihtilafa düşenlere, düşmanlık yapanlara, kin, nefret tohumunu ekenlere, gıybet edenlere, iftira atanlara, yalan söyleyenlere. Eğer destek verirse, şeytana, iblise destek vermiştir, onlara arkadaş olmuştur. Allah'ın vahyine iman edenler, Allah'ı sevenler, Allah için sevenler hayırda yarışır, şerde değil. Birbirinin hatasını, günahını örtmede yarışır. Onlara iftira atarak, gıybet yaparak değil, tam tersi, tersidir. Müminler iblisin, şeytanın yaptığının tersini yapar. Birinin hatası kusuru olduğu gibi onu affeder, onu örter. Kardeşine yardım eder. Düşmüşse onu kaldırır. Evet, zerre kadar imani olan, zerre kadar Allah'a karşı muhabbeti, edebi, kaşiyeti olan Rabbinin huzurunda olduğunu unutmaz. Başkalarının attığı iftiraya evet, destek vermez. Onların söylediğini söyleyip o sorumlu duruma düşmez. Bilmemiz lazım ki ağzımızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Evet, üzerinizde katipler vardır, onlar onu yazlar. Hiçbir kelime yoktur ki, ağzınızdan çıktığında onu yazmamış olsunlar. Yazıyor. Allah sana soracak, kulum bunu söyledin, neden söyledin? Neden bu iftirayı attın? Ya bu kul, bana kulluğa çağırıyorsa, ya bu kul, benim vahyime çağırıyorsa, ya bu kul, kulları bana taşıyorsa, sen buna nasıl cesaret ettin? Sen onu tanıyor musun? Gördün mü? Hayır. Nasıl söyleyebiliyorsun peki bunu? Allah sorar. Allah bizi Allah'ın nazarıyla nazar edenlerden eylesin. Kulluğunu, hayatını Allah'a göre, Allah'ın vahyine göre yaşayanlardan eylesin. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayanlardan eylesin. Ağızdan çıkan her kelimeye hesap olduğunu bilenlerden, buna iman edenlerden eylesin. Allah'ın kendisini günü işittiğini, her anda Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayanlardan eylesin. Allah'ın hesabını yapıp Rabbini, alemlerin Rabbini ciddi alanlardan eylesin. Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.